Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah nice mübarek günlere, aylara, yıllara, gecelere, kandillere e, erdirsin. Dünya ve ahiret saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhımanın rivayet ettiği ve hadis alemi Deylemi'nin Müsnedül Firdevs isimli kitabına kaydettiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vessellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki: Ve laziba seni bil hak. Leyeküne ne badi fetretün ümmeti, yübdağa fi el min gayri hilli ve yüz fekü fi haddima'u ve yüzteb delu bih şiru min el Kur'an. Sadekarasullah firma kal evkema kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istikbalde kendisinin zamanından sonra ümmet Muhammed'in üzerinde içinde olacak bazı olayları haber vermiştir. Allah evveli ahiri geçmişi geleceği bildiği için sevgili kulu muhammed Mustafa'sına bildirdiği için Peygamber Efendimiz de ibret olsun, tedbir alalım, dikkat edelim diye bize bildirmiştir. Kayıbı Allah'tan başka Kimse bilmez dahi alamul kaybe illallah ama bildirdikleri bilirler. Allah kime ihsan etmişse peygamberlere mucizeler vermiştir. Evliya Allah'a da keramat keramati ev, keramatu evli, keramatu evliyayı hakkun Allah'ın evliyasının kerameti de haktır Olağanüstü olaylardır. Onlar da bilirler. Nasıl biliyor kendiliğinden mi? Hayır. Allah bildirdiği için biliyor. Allah bildirmişse bildir, öğretirse öğretir. ...buyurmuş ki peygamber efendimiz... ...vellezi seni bil hakkı... ...beni hak bir görevle, hak ile, peygamberlik vazifesiyle insanlara Allah'ın emirlerini ileteyim diye görevlendirerek... ...peygamber tayin etmiş, seçmiş ve insanlığa göndermiş olana and olsun ki... ...yani Allah'a efendim and içiyor, vallahi demek yani, yemin ediyor kendisine Allah'ın gönderdiği cümlesiyle yemin ediyor. Onu peygamber bahseden, peygamber gönderen Allah. Allah'a yemin olsun ki ki Allah Peygamber Efendimizi elbette kendi emirlerini tebliğ etmek için ahir zaman peygamberi olarak hakkı tebliğ etsin diye, Kur'an'ı bildirsin diye, Allah'ın emirlerini, yasaklarını em kullara tebliğ eylesin diye göndermiştir. Beni hak ile bahseden, gönderene And olsun ki leyke badi benden sonra mutlaka ve mutlaka olacak. Fetretün fi ümmeti. Ümmetimde bir efendim fetret olacak. Fetret devri ne demek? Bir gevşeme devri. Efendim Osmanlılarda da biliyorsunuz Timur e, ve Yıldırım Beyazıt arasındaki savaştan sonra efendim eee Devlet bir şaşırdı, cihat işleri aksadı, efendim, fütühat bir asır geriledi. Çok ziyanlar, zararlar oldu. İki Müslüman, hatta iki aynı ırktan, efendim, ordunun çarpışması bir fetrete sebep oldu. Efendim, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de bir fetretten sonra, Hz. İsa'dan sonra uzunca zaman geçen bir fetret devresinden sonra peygamber gönderildi. Yani peygambersiz, bir bulanık, karışık, efendim, Gevşeme devresi. Peygamber Efendimiz de bu kelimeyi kullanıyor. Fetret kelimesini. Benden sonra ümmetimin içinde bir fetret olacak. Yani bir gevşeme, bir boşluk, Efendim, bir fütur olacak. Nasıl bir fütur? Bu füturun şartlarını söylüyor. Yübdaga fihel malu min gayri hillihi. Bu gevşeme devresinde, İslam'dan uzaklaşma devresinde ileride Efendim, benden sonra buyuruyor. Yani asır saadet geçtikten sonra, efendim mal helal olmayan kaynaklardan kazanılma çalışılacak, oradan elde edilecek. Helalli olmayan yerlerden, haram yerlerden, rüşvetle, hırsızlıkla, aldatmakla, zulümle, çeşitli Allah'ın yasak kıldığı, gayri meşru kazanç yollarıyla mal kazanılma başlayacak o devirde ve yüz feküfi ve e, bu fetret devrinde gene haksız yere çok kanlar dökülecek, katillikler olacak, e, çarpışmalar olacak, öldürüşmeler olacak, vuruşmalar, çatışmalar olacak ve ve yüseb delüs bir bir şiirü minel Kur'an o devirde Kur'anın yerine millet şiir'i tercih edecek, şiir okuyacak, Kur'anı kenara bırakacak da şiirle meşgul olacak. Kur'an yerine şiir geçecek. Kur'an'a şiir bedel tutulacak buyuruyor. Bunların hepsi çok kötü şeyler tabii. Yani haramdan mal kazanmak çok kötü. Allah'ın cezalandıracağı çok yanlış bir şey. Yiyen de hayrını görmez. Böyle haramdan mal kazanılan bir toplum da efendim bir çöküş içinde demektir. O da kötü bir şey. Efendim kanlar dökülecek haksız yere. Efendim demek ki insanlar Allah'tan korkmayacaklar Cana kıymaktan çekinmeyecekler Birbirlerine saldıracaklar Vuracaklar kıracaklar efendim Kan davası efendim yol kesme Haydutluk hırsızlık Çeşitli şekillerle Efendim Müslüman Müslümanın kanını Dökemez haram olmaz Ama kesiyor döküyor Öldürüyor katillik yapıyor neden Çünkü Allah korkusu Kalmıyor fetret devri çünkü Haramdan mal alıyor. Neden? Çünkü Allah'tan korkmuyor. Hesabının soracağını ahirette burnundan fitil fitil geleceğini, hatta dünyada da haramdan bir karı olmayacağını düşünmüyor. Ve Kur'an'ı bırakıyor da millet şiirle, edebiyatla, boş şeylerle, leh lehviyatla efendim eğlencelerle, keyifli şeylerle meşgul oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı Allah'ın emirleri var içinde ciddi bir iş onu herkesin öğrenmesi lazım her Müslümanın Allah'ın kelamını öğrenmek boynunun borcu farzlardan önce farz Allah'ın emrini öğrenecek de emrini tutacak yasaklarını öğrenecek de yasaklarından kaçılacak. Müslümanım diyor hiç İslam'dan haberi yok şimdi tabi efendim az önce buradaki kardeşlerimizle sohbet ediyorduk haramından kazanıldığı zaman mal hayır etmez ahirette Allah haram yiyeni mutlaka cehenneme atar cayır cayır cehennemde yakar. Ama dünyada da efendim hayır görmez ya çocuğunda, ya malında, ya evinde, ya ailesinde, ya kendi vücudunda bir zarar olur haramdan dolayı. Amansız hastalığa tutulur, yangın olur, iş yeri yanar, hırsız girer, bir zararı olur. Şimdi bunun bir misali olarak bizim kardeşlerimizin bir hatırasını az önce dinledim ibretli geldi hepimiz Allah Allah dedik size de bilgi olarak efendim, misal olsun diye bu hadis-i şeriften yani haramdan mal kazanılınca hem ahirette cezası olacak ama dünyada da faydası olmayacak zararı olacak şimdi bizim kardeşlerimiz burada hocalık yapan bir kardeşimiz bir zaman bizim burada Türkiye'de talebemizdi ben buraya e, hocalık yapsın İslam'ın e, emirlerini öğretsin İslam'ın yayılmasına vesile olsun diye gönderdiğim bir e, öğrencim, efendim ben göndermiştim. Şimdi onlar öğrenciyken Türkiye'de yaz tatillerini boşa geçirmeyelim, eğlenceyle geçirmeyelim. Efendim, hani Allah rahmet eylesin Arif Nihat Asya'nın ne kadar güzel bir şiiri var. E, sen niye bilmem hala oyun da oynaştasın, Fatih'i, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Ne güzel bir söz. Rahmetli Mevlevi de aynı zamanda Arif Nihat Bey. Rahmetli tanışmıştık, şerefiyat olmuştuk. Ne güzel söylemiş. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaş. 22 yaş. Genç olduğu bir zaman insan, ama bizimkiler zamanı boş geçirmeyelim diye, ilim öğrenelim diye. Efendim işte tefsir okunsun, hadis okunsun, fıkıh öğrenilsin, namaz kılmayı öğrensin bilmeyen gençler diye. Deniz kenarında bir yer tutmuşlar. Efendim gençler toplanmışlar, aynı yaşta insanlar. Efendim genç hocalar da işte namaz böyle kılınır. Hadisler böyle, ayetler böyle. Yani dinini deniz kenarında efendim tatil zamanında güzel bir şekilde öğretiyor gençlere. Ne güzel. Ne iyi bir şey. Bu, bu gibi şeyleri Avustralya hükümeti burada gençlere bedava yapıyor. Tahsisat veriyor, efendim teşvik ediyor, derneklere yardımcı oluyor. Bizimkiler kendiliklerinden yapmışlar. Belki bizim vakıflarımız yapmış, derneklerimiz yapmış. Allah razı olsun sebep olanlardan. Şimdi orada deniz kenarına yerleşmişler. Kimsesiz hazine arazisi, taşlık, kayalık, evsiz, barksız bir yer. Ama deniz kenarı oraya gitmişler, çadır kurmuşlar. Efendim şöyle bir tabiatla baş başa, mahrumiyetli ama tatlı bir hayat. Gençler bunu yapabiliyorlar. Şimdi komşunun bağı varmış, C aynı onların bulunduğu mıntıkada komşu arazi bağmış, birisinin bağıymış. Tabi bizim kardeşlerimiz Müslüman, mütedeyyin. yani kimsenin malına yan bakmaz, kimsenin malını ağzına atmaz, yemez, yutmaz. Müslüman çocuklar. Ama iftira etmiş bağcı, efendim bağın sahibi, işte benim bağımdan üzümleri çalıyor bu gençler filan diye, yok öyle bir şey kesinlikle yapmazlar. Yani aç kalırlar efendim ama gene yapmazlar. E, zan üzerine tahmin üzerine veyahut yapmasınlar diye engellemek için veyahut orada durmasınlar ben böyle bir iftira atayım da gitsinler ne lazım? Bağım emniyette olsun filan diye. Jandarmaya şikayet etmiş. Burada işte şöyle faaliyetler böyle faaliyetler oluyor diye kim bilir nasıl yalanlar söyledi. Bağımdan üzümleri çalıyorlar filan diye. Efendim halbuki diyor arkadaş Hoca arkadaş yani bir üzüm almayız diyor. Zaten haram olduğu için almayız. Zaten de efendim bizim tanıdığımız kardeşlerimiz, şeylerimiz, bizim babaları var. Onların bağları var. Zaten sepet sepet getiriyorlar. Yani bir ihtiyaç da yok. Yani kıtlık, yokluk da yok diyor. Efendim jandarma geldi diyor. Etrafı çevirdi. Sorgusural açacak tabii. Efendim bakalım siz aldınız mı Almadınız mı filan diye Şu Allah'ın e, hikmetli işlerine Bakın ki Celle Celaluhu Gelen jandarma Bir girmiş bu şikayetçinin bağına Bütün üzümleri koparmış biz jandarmayız Ne olacak diye efendim orada Harap etmişler efendim Sonra da bizim arkadaşlarım tabii bir şey yapmadığı Anlaşılmış ama bağın sahibi korktuğuna Fazlasıyla uğramış Üzümleri daha çok berbat olmuş yani Muhterem kardeşlerim kim bir Kuyu kazarsa Kazdığı kuyuya kendisi düşer. Kim haram lokma yerse burnundan fitil fitil gelir. Bu bir kesin kaidedir. Benim ömrüm boyunca çok kesin olarak tecrübelerle, misallerle öğrendiğim bir husustur. Size de kesin olarak söylüyorum. Kalın harflerle böyle yazılsın, başlık atılsın diye söylüyorum. Haram mal dünyada da fayda vermez. İnsanı sonunda hapse götürür, mahkemeye götürür, efendim yüce divana götürür, her yere götürür yani, efendim e, ya hastalık olur, ya çoluk çocuğuna tesir eder, ya evinde yangın olur, ya iş yerine hırsız girer, bir şey olur. Tecrübeler çok, misaller belkesinde bildiğiniz çok misaller vardır. Şimdi haram yemez Müslüman, ama bir devir gelecek, fetret olacak. O zaman bazı insanlar haramdan mal kazanacak. Neden? İslam öğretilmediği için. İslam toplumun ilacıdır. İlaç verilmezse o zaman haşerat çoğalır. İnsanları terbiye etmezseniz insanlar terbiyesiz olur. Terbiye edilmeyen toplum terbiyesiz olur. Dindar yetiştirilmeyen toplum dinsiz olur. Allah'tan korkmayan toplum kanundan da korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Fırsatını buldu mu her türlü haramı irtikap eder. İslam, Dünyadaki hayatın da mutlu ve düzenli ve güzel olması için şarttır. Burada Melbourne'da üniversiteli kardeşlerimiz beni toplantılarına çağırdılar. Üniversite idaresi bizim buradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı oluyor. açı veriyor. Aman diyor sizin adetiniz çoğalsın diyor. Çünkü ötekiler iyi değil. İslam terbiyesi görmemiş. Öteki öğrencilerden bu Müslümanların efendim çok farklı olduğunu görüyor idare. Teşvik ediyor. Aman diyor sizin sayınız artsın diyor. Buyurun diyor. Derneğinizi efendim destekliyorum diyor. Mali yardım yapıyor. mescit açıyor. Neden? Çünkü çocuk Müslüman oldu mu dersine çalışıyor. Çocuk Müslüman oldu mu birinci oluyor. Çocuk Müslüman oldu mu uyuşturucu kullanmıyor. Çocuk Müslüman oldu mu efendim düzensiz iş yapmıyor. Saygılı oluyor. Ben hatırlıyorum. Bizim Adapazarı Akademisi'nde dersimiz olurdu. Efendim haftada bir gün Ankara'daki üniversiteden izin alırdı akademi bizim orada hocalığımız olurdu ben cumartesi günleri tatil başka yerlerde orada ders var ben derse giderdim başka hocalar da öyle hukuk fakültesinden efendim İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalar gelirdi. Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde orada bir hukuk profesörü efendim bizimle sohbet ederken söyledi hiç unutmuyorum bunlar bilinsin bunlar gerçekler vakıalar yani olgular bunlar böyle hayal değil efendim e, o dedi ki hocam dedi e, profesör bana anlatıyor ben dedi e, Ankara falanca yerde profesörüm hem Erzincane gidiyorum, hem Isparta'ya gidiyorum, hem efendim e, Ada Pazarına geliyorum. Böyle derslerim var, ek derslerim. Hocam dedi burada dedi çocuk kapıyı çalıyor dedi sabahleyin. Kapıda hocam kusura bakmayın tren arıza yaptı geciktiği için dersin başlangıcında yetişemedim. İzin verirseniz girebilir miyim diyor dedi. Ben çocuğun kibarlığına hayran kalıyorum. Buyur evladım diyorum. İçeri giriyor dedi. Bunlar Müslüman çocuklar. Sakarya Akademisi'nin çocukları Müslümanlığıyla tanınmış. Efendim, dillere destan. E, vukuatları efendim var. Şeyleri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye yürüyüşler yapmışlar. Resimleri çekilmiş. Biliyor. Müslüman. Mescitleri vardı filan. E, akademide. Efendim, ama diyor ben diyor, orasını söylemeyeyim hangi şehir olduğunu falanca şehre gittiğim zaman diyor, hocam diyor ders esnasında kapıya bir tekme vuruluyor diyor. Kapı açılıyor, bir haydut Ceketi yanında, böyle ceketini yandan sallaya sallıyor, ne selam, ne sabah, ne saygı, ne sevgi gidiyor oturuyor diyor. Bu da diyor, efendim, anarşist diyor, bu da diyor. Sonra tabii çeşitli şeyler yaptılar. Yani İslam olunca insan müeddep oluyor, hocasına saygılı oluyor, topluma yararlı oluyor, çalışkan oluyor, dürüst oluyor, hırsızlık yapmıyor. İslam gittiği zaman oluyor bu şeyler han dökülmesi İslam gittiği için oluyor. Haram yenilmesi İslami terbiye olmadığından oluyor. Milletin Kur'an'ı bırakması, şiiri daha çok sevmesi efendim ondan oluyor. Halbuki Kur'an'ı okusa Kur'an-ı Kerim insanı yetiştirir. Kur'an-ı Kerim insanı doğru yola çeker. Kur'an-ı Kerim okuyan insanın gözleri yaşarır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan hizaya gelir. Kur'an-ı Kerim Hidayet rehberidir çünkü. işte onlar olmadığı için, Kur'an öğretilmediği, din öğretilmediği, haram helal öğretilmediği, haram helal fikri verilmediği için, yani bunların verilmemesi ilericilikte de değil, çağdaşlıkta değil. bunu çağdaşlık ben şimdi Avustralya'dayım, daha önce Almanya'daydım, daha evvelki sene Amerika'ya gittim, her tarafı biliyorum. Bu ileri toplumlar bizden çok daha fazla dinlerine bağlı. Muhterem kardeşlerim, muhterem dinleyiciler, muhterem izleyiciler. Bu ilerici toplumlar vallahi Türkiye'den daha dinlerine bağlı. Kiliseleri var, din adamlarına saygıları var, din adamlarının toplantıları var, kiliselerin ilkokulları var, ortaokulları var, kreşleri var, üniversiteleri var, geniş geniş kolejleri var, paralı yerlerde, paralı yüksek güzel eğitim yapan müesseseleri var, hastaneleri var, her türlü teşkilatları var. Neden? Dindar toplum. Dine bağlı toplum. Onun için yani çok yanlış e, ilericiyim sananlar kendilerini, devrimciyim sananlar, dine karşı olanlar efendim çok yanlış e, hareket ediyorlar. Bilmiyorlar. Dünyayı bilmiyorlar. İleri toplumları bilmiyorlar. Batıyı bilmiyorlar. Batıcıyız diyorlar efendim. Batıya karar verdik diyorlar. Batının ne olduğunu bilmiyorlar. Ben içlerindeyim görüyorum. Üniversite hocasıyım. İnceliyorum. Hayret ediyorum. Yani bizimkiler bizimkiler hiç mi Avrupa'yı görmemiş? Hiç mi Amerika görmemiş? Hiç mi bunların nasıl dine saygılı olduğunu, Clinton Amerika'ya gidince niye kiliseye gitti? Efendim bilmem falanca devlet başkanı mesela de Gaulle Türkiye'ye geldiği zaman niye doğrudan doğruya Fransız kilisesine gidiyor? Bunların sebepleri var. Yani toplumu dindarlığa çekmeye çalışıyorlar. Çünkü dindarlıktan ayrıldığı zaman keşi olduğunu biliyorlar. Felakete uğradıklarını biliyorlar. Bu toplumları ilerleten, bu toplumlarda hayır yapan, iyilik yapan insanların hepsi dini duygularla yapıyor. Büyük çoğunluğu. Onun için din giderse her türlü felaket gelir. Her türlü toplumsal hastalık gelir. Her türlü kişisel hastalık gelir. Her türlü ahlaki hastalık gelir. Toplum batar. Bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Demek ki efendim böyle şeyler olacakmış. Olacakmış ama bu sadece bir haber mi? Haber bile olsa biz bundan e, tedbirimizi, ibretimizi almalıyız. Dinimize sarılmalıyız. Allah'tan korkmalıyız. Çocuklarımızı Allah'tan korkan insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Kur'an'ı baş etmeliyiz etmeliyiz. Ahlaklı toplum kurmak için herkes elinden gelen bütün gayreti göstermeli, önüne koymalı. Boş durmamalı. Neme lazım dememeli. Beni ilgilendirmez dememeli. Çünkü toplumlar kişilerin güzel faaliyetleriyle ilerler. Kişiler güzel faaliyet yapmayınca güzellik çıkmaz or diye güzel faaliyet çıkmaz. Evet, ikinci hadis-i geçiyorum. Ve lezi nefsi bi yadihi. Le yakhrucanna min ümmeti min kuburihim fi suretil keredeti ve lhanazir bi müdahenetihim fil maasi ve keffihim anin nehi ve hum yestati'un. Bu da Ebu Nuaym el İsfahani'den. Ee, nakledilmiş bir rivayet, Abdurrahman e, radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis şerif. Peygamber Efendimiz yine yemin ederek başlıyor sözüne. Niçin yemin ederdi Peygamber Efendimiz? Sözünün önemli olduğunu belirtmek için. Vellezii nefsii biyedhi. nefsi ne demek? Benim canım, hayatım, nefsim demek. Ee, biyedhi ne demek? Elinde. Yet el demek. Yedihi onun el demek. Bi yedihi onun elinde. Ve lezi nefsi bi yedihi. Şu canım, şu hayatım, şu ruhum, şu nefsim elinde olana yemin olsun ki insanın hayatı kimin elindedir? Allah'ın elindedir. İnsanın nefsi, canı kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Varlığımız ondan, hayatımız ondan, yaşamamız her şeyimiz ondan. Nefsim elinde olana yani Allah'a yeminler olsun ki le yahrucu ümmeti. ümmetimden bazı kimseler çıkacaklar. Min kuburihim kabirlerinden yani öldükten sonra İsrafil Aleyhisselam Allah'ın emriyle kıyamet kopmasının işareti olan sura üfürünce vel bader mevti hakkun insanlar kabirlerinden kalkmayacak mı? Mahşer yerinde toplanmayacak mı? Kabirlerinden kalkacaklar. Kabirlerinden kalkacaklar benim ümmetimden bazı kimseler. Ama nasıl? Fi suretil kredetivel hanaziri. Ya maymunlar ve hınzırlar şeklinde suretinde kalkacaklar kabirlerinden. Mutlaka ve muhakkak ki bu tarza kalkacaklar. Bazıları benim ümmetimden kabirlerinden kıyamet kopup da kalkarken insan suretinde kalkmayacaklar maymun suretinde maymunlar suretinde ve hınzırlar suretinde kalkacaklar neden bunları biraz daha açıklarım ama cümle tamam olsun diye söylerim. bi müdahanetihim fil maasi efendim e, günahlara maasi masiyetin çoğulu isyanlar Allah'a isyanlar yani günahlar Allah'a isyanlara efendim yumuşak davranmaları alttan almaları yağ çekmeleri Allah'a isyanlara aldırmamaları önemsememeleri göz yummaları demek ve keffihim anin nehi yani günahlardan yapmayın etmeyin diye insanlara alıkoymak nehi münker ya nehi münkerden kendilerini geri çekmeleri dolayısıyla Maymunlar gibi, hınzırlar yani domuzlar gibi o surette kalkacaklar kabirlerinden. Ve hum yestatıya un ve keffihim anil nehi ve hum un günahları yapmasınlar diye insanları engellemekten güçleri yettikleri, yapsalar yapabilecekleri halde yapmayıp geri durduklarından dolayı günahlara göz yumduklarından aldırmadıklarından dolayı günahları yapanları engellemeye güçleri yettiği halde onları engellemediklerinden dolayı kabirlerinden maymunlar gibi maymunlar suretinde hınzırlar, domuzlar suretinde kalkacaklar. İnsan suretinde kalkmayacaklar. Bu nedir? Allah'ın bir cezasıdır. insanlık en büyük şerehtir. İnsan gibi kalkmıyor maymun gibi kalkıyor. İnsan gibi kalkmıyor domuz suretinde kalkıyor. Şimdi maymunların büyük özelliği nedir? Domuzların büyük, bariz, belirgin özelliği nedir diye düşünelim. Maymunlar taklitçidir. Taklit yaparlar. Maymun gibi, efendim deriz, oyun oynarlar, hoplarlar, zıplarlar ve taklidi çok yaparlar. Demek ki bazıları Allah'ın emirleri karşısında mertçe, insanca davranmıyor. Maymun gibi oyun oynama, atlama, zıplama ve taklit yapma Efendim başka kavimleri taklit etme suretinde olduklarından siz misiniz öyle maymun gibi davranan sizi maymun suretine soktum diye Allah öyle kaldır diyor. Amellerinin çirkinliğine göre suretleri çirkinleşiyor. Hınzır'ın ana vasfı nedir? Çok yemesi şehvetine çok düşkün olması efendim böyle hırs küpü olmasıdır. Tabi onlar da niye günahlara dünyadayken göz yumdular niye göz yumdular canım işte yapsın ben de yapmıştım filan gibi efendim hoş görüyor efendim engellemiyor neden rahatlarına düşkün şehvetlerine düşkün engellenmesin efendim günahlar çalgılar, türküler, zinalar kumarlar engellenmesin içkiler engellenmesin efendim istiyorlar işte o hırsdan Domuzlara benzeyen o engel tanımaz kendisini tutmaz hırstan dolayı domuz suretinde o taklitçiliklerinden o şaklabanlıklarından oyunlarından maymun suretinde kabirlerinden öyle kalkacaklar ceza olarak ama iyi insanlar nasıl kalkacak? Mahşer yerine mesela peygamber efendimiz diyor ki bir başka hadis şerifini hemen bunların karşısında güzeli görsün bilsin diye insanlar söyleyelim. Bazı insanlar mahşer yerine dolunay gibi gelecek yüzleri dolunay gibi parlayarak pür nur mehtap gibi e, nur saçarak gelecekler. Günde yüz defa la ilahe illallah diyen bir insan mahşer yerine yüzü mehtap gibi nur saçarak dolunay gibi gelir. Kimse onlar kadar nurlu olamaz. Onlar kadar zikir yapan, ondan fazla zikir yapan müstesna diyor. Demek ki la ilahe illallah demek günde insanı dolunay gibi mahşer yer yerine pür nur olarak, nur yüzlü olarak getirtiyor. Eh ne güzel öyle yapalım. Efendim e, günahlara göz yummak ne surete getirtiyor? Maymun ve hınzır suretine getiriyor. Günahları engellememek bu duruma düşürüyor. Demek ki Müslümanın bu hadis-i şeriften çıkaracağı ders anlayacağı nedir? Müslüman günahları yaptırtmaz. Çocuğuna yaptırtmaz, hanımına yaptırtmaz, komşusuna yaptırtmaz, kendisine yaptırtmaz, efendim, toplumda yaptırtmaz. Bakın ben hayret ettim burada Russell adası diye bir ada var. şeyde Bir şehrin karşısında Brisbane diye. Biz ona Mars'tan ad değiştiriyoruz. Şaka latife yolla. Resul adası diyoruz. Resul adası. Resul adasının sakinleri kendi adalarına güzel büyük bir ada, tertemiz bir ada Efendim Resül Adası'nın sakinleri kendi adalarına meyhane açtırmamışlar. Karşı tarafta bir başka ada var. Adını şimdi e, unuttum. Araba e, arabalı vapuru üçüncü o adaya uğruyor. Ondan sonra bizim Resül Adası'na uğruyor. Resul Adası verdiğimiz adaya. Birinci adadakiler de orada bir meyhane açılmasına efendim rıza göstermişler. Gerçi halkın içinden bazıları açılmasın berbat olur buraları demiş ama efendim e, açılsın diyenler galip gelmiş o adada bir meyhane açılmış. Yani bu zaten Hristiyanlar biliyorsunuz dini bakımdan da şarabı haram görmüyorlar, içiyorlar. Yani ama yani dinlerinde bir yasak yok ama akılları, ilimleri 20. yüzyılın çağı bunun zararlı olduğunu karaciğere, efendim pankreasa, mideye zarar verdiğini, siroz yaptığını, hastalık yaptığını, sarhoşluk yaptığını, zararlı olduğunu biliyor. İçirtmiyorlar birçok yerde. Burada içki içmek yasaktır. Mesela bazı şehirlerde bu şehrin buralarında, bu muntukasında içki içmek yasaktır diye levhalar gördüm, şaşırdım. Türkiye'de biz bunu koyamayız. Koysak vay sen, gerici seni, seni derler. Buradaki Avustralya'daki İngilizlerin efendim, hepsi gerici demek Şehirde içki içemezsin burada diyor. Çünkü içki içince kanun dinlemeyecek. Kanun dinlemeyince polis gelseydi anlamayacak. Başından burada içki içme diyor. İçeceksen git diyor evinde iç diyor yani. Şimdi öbür tarafa içki içilmesin diye meyhane açtırmamak isteyenler de olmuş ama aç, açılsın diyenler galip gelmiş. Diyorlar ki bize vapurda konuşuyoruz. yani Eski bir hatıramı söylüyorum. Geçen seneki. Ee, diyor ki burada açtılar meyhaneyi meyhaneye her gün kaç tane vukuat oluyor diyorlar. Bizim adamız güzeldir diyorlar. Bizim adamıza gelin diyorlar. Sizi misafir edelim diyorlar. O Resul Adası dedikleri yerde meyhane yokmuş. Bakın. Yani ibret alın. Bizim Türkiye'nin ilericiyim diyen e, tutucuları, softaları, devrim softaları, yobazları batıyı bilmiyorlar. Doğruyu da bilmiyorlar. İçki zararlıysa içirme. Öğretme. mı Azalt. Biz mesela efendim bu biraz satışı biraz azalsın millet çoluk çocuk alışmasın alkolikliğe doğru gitmesin derken e, usuller yasaklar koyma çalışırken büfelerde satılmasın hiç olmazsa belli yerlerde satılırsın derken bazıları bunu şiddetle engellediler. Seviyorlar içmeyi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar ama çok fukuat oluyor çok zarar oluyor. Evet demek ki Müslüman kötü olan şeyleri efendim günahları isyanları efendim Yaptırtmamaya çalışacak. Çocuğuna yaptırtmayacak. Evladım içme yapma. Konu komşusuna yaptırmayacak. Talebesine yaptırtmayacak. Sözü geçen insanlara yaptırtmayacak. Mesela ben imtihana girerdim. Hocam e, sigara içmek serbest mi? Yasak derdim. Ben yasak derdim. Hocam işte kafamızı toparlayamıyoruz de bilmem ne de. Kar yandaki arkadaşın içmiyor. Efendim... O, bu sefer o da senin dumanından rahatsız oluyor. İçme derdim ben. Sonra derdim ben sana sigara iç diyemem hoca olarak. Çünkü sigara zararlı. Sigara zararlıysa talebeme de sen içebilirsin demem. İçme kardeşim içmemeni tavsiye ediyorum derdim. Gülerdim filan biraz. Onlar da e, ah vah edip e, kalemi ellerini alıp imtihana devam ederlerdi. E, benim şey, üniversite hatırlarım üniversite hocalığı hatırlarım bunlar. Demek ki kötülüğü yaptırmayacağız. Bir, bir de onları Engelleme gücümüz yetiyorsa engelleyeceğiz bir de. Yapamazsın. Burada meyhane açamazsın demiş bak İngiliz. Burada meyhane açamazsın demiş açtırmamış kendi adasına. Öbür adada öteki açar, açabilir diyenler efendim, açtırmışlar ama pişman olmuşlar. Şimdi diyor çok pişmanlar adada, adada rahat yok huzur yok diyor her gün birkaç vukuat oluyor diyor. Hırsızlık, yüzsüzlük, arsızlık, kavga, görüldü efendim, kaza vesaire her gün oluyor diyor. Evet. Aziz ve muhterem kardeşlerim iyilikten yana olacağız. Her yerde tarafsız olmak iyi değildir. Hak ile batılın mücadelesinde tarafsız kalamazsınız. Haktan yana olacaksınız. Şer ile hayırın mücadelesinde tarafsız kalamazsınız. Hayırdan yana olacaksınız. Şerrin karşısına çıkacaksınız. Taraf olacaksınız. Arkadaş ben taraftan taraf yerim. Taraf tutarım. Hangi tarafı tutarım? Hak tarafı tutarım. Güzel tarafı tutarım. Tatlı tarafı tutarım. Faydalı tarafı tutarım. Merhametli tarafı tutarım. Vatanıma, milletime faydalı tarafı tutarım. Onları efendim kötü yollara sevk etmemeye çalışırım. Ben çirkin çirkin mecmualar hatırlıyorum. Çocuklara müstehcen şeyleri şöyle yapılır, böyle yapılır diye bir de tarif ediyorlardı utanmadan. Onlara ceza yok. Veya varsa bile kısa kısa şey. Ama dinden imandan bahsedince Efendim millet hop oturup hop kalkıyor, vay gerici, vay yobaz diyorlar. Asıl yobaz onlar çünkü batıda böyle değil. Bak Avustralya'da Müslümanlığını daha rahat yapıyor bizim kardeşlerimiz. Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da çok daha rahat yapıyor. Hem de devlet yapabilir diye de serbestlik veriyor. Kimse kimseye karşımaz, karışanı cezalandırırım da diyor. laiklik bu ama kimisi anlayamıyor. Evet bu iki... Hadis-i şeriften sonra çok efendim böyle okurken yüzüme tebessümler yayılmasına sebep olan tatlı bir hadis-i şerifi de efendim içindeki konular tatlı, ballı, kaymaklı hadis-i şerifi de okuyarak sohbetimi bitirmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler. E, Peygamber Efendimiz Abdullah İbni Amr i̇bnil As radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki bunu daha önceki bazı sohbetlerimde çok sevdiğim için bir fırsat buldukça söylemişimdir ama bu sayfada yeri geldi üçüncü hadis olarak bunu da seve seve size naklediyorum tekrar dinlemeyenler dinlemiş olur. Verlesi nefsu Muhammed'in biyedihi. Inne meselil mümin'i keme selil <Sessizlik> kıt ati min al zheb. Yen fuhu aleha sahibuha, yen fuhu aleha sahibuha, velam tetagayer, velam tenkus. Ve lezi nefsi biyedihi. inne mesel el mümini, kemeselin nahleti. Ekerat tayiben ve vadaat tayiben. Velem tüksil, velem tüfsid. Ne kadar tatlı. Keşke bunu yazsanız ezberleseniz. Ee, şu Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki, kendisinin adını böyle kendi mübarek telafuzu ile dili ile telafüz ederek söylüyor. Şu ben Muhammed demek istiyor. Şu Muhammed'in Nefsi, canı elinde olan Rabbül Alemin Mevlam'a yemin olsun ki demek istiyor yani. Vellezi nefsi Muhammed'in yedihi Muhammed'in nefsi elinde olana and olsun, yemin olsun ki inne meselel mümini müminin meseli kemeselil kıt'atı miyel zeheb altından bir parçaya benzer. Mümin bir altın parçasına benzer. Eğir olsun, buruşuk olsun, tabrak altından çıksın. Altından bir parçaya benzer. Zehep, altın demek Arapça'da. Altından bir parçaya benzer. <gülüyor> Nasıl olur altın? Nasıl bir madendir? Soy madendir, soylu madendir. Öyle okside olmaz, küflenmez, bozulmaz. Yenfuku aleyha sahibuha efendim o altının sahibi üzerine efendim körükle üfler ateşte eritir, üfler hu hu hu efendim, fuhu aleyha sahibiha körükle üfler üfler ve lemtete gayyer, bozulmaz altın yani altın gene sapsarı durur hatta içinde bir şeyleri varsa katışıkları o ayrılır safileşir yani lemtete gayyer, bozulmaz altınlı ve lemten miktarı da azalmaz başka maddeleri efendim ateşte erittiğin zaman yüksek fırında er gittiğin, erittiğin zaman ne olur? Cürufu filan ayrılır, azalır. Altın safi olduğundan hiçbir şey olmaz. Ne eksilir ne bozulur. Pırıl pırıl altındır. Yıllarca toprağın altında durur, bozulmaz. Ama bakır dursa, bakır kırmızı iken yeşil olur. Kurşun dursa bozulur, gümüş dursa bozulur ama altın bozulmaz. Altın çok kıymetli, onun için kıymetli yani. Onun için mücevher yapılıyor, bozulmuyor. Muhammed'in canı, nefsi elinde olan alemlerin Rabb'ı Mevlam'a yemin ederim ki mümin bir altın parçası gibidir. Sahibi onu fotoya koyup da körükle üflediği halde, kızdırıp erittiği halde ne bozulur ne de eksilir. Mümin böyledir. Yani maddesi altın gibi olduğundan hiçbir zor şart altında erise, ezilse, ne olursa olsa olsun, bozulmaz. Müslüman, safi, tertemiz. İşte bu altın gibi Müslümandır. Peygamber Efendimiz Müslüman'ı altına benzetiyor. Allah bizi altın gibi Müslümanlar eylesin sevgili izleyiciler. İkinci bir söz daha ekliyor hadisi şerifine Efendimiz. Ve nefsi bi bi'edihî Nefsim elinde olana yemin olsun ki. Burada ismini söylemedi. Benim nefsim dedi bu sefer. Nefsim elinde olana yemin olsun ki. Yani canım, hayatım, ruhum, Nefis bu manalara gelen bir kelime. Efendim, Allah'a yemin olsun ki, ikinci bir de yemin yapıyor sözün ortasında. Yeminle başlıyor, ikinci bir cümleye de gene yeminle başlıyor. Ortasında da yemin var. İşin önemine binaen. İnne <gülüyor> el mümin ke meselin Mümin bir de neye benzer? Bal arısına benzer. Nahle, noktasız ha ile. Eğer h ile olsaydı noktalı o zaman hurma ağacı demek olurdu. Nahle, Nahl, nahl, arı demek. Sûretin nahl var. Hani efendim şeyde de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala azizleri efendim arıya kabiliyet vermiş, emreylemiş her ağaçtan çiçekleri dolaş da efendim malzemeyi topla da bal yap diye onu anlatan ayet var. Sûretin nahl diyoruz. Burada da nahl'e tekili. Yani mümin bir arıya benzer. Arının vasfı nedir? Arı ekelat payi ben. Güzel şey yer. Çiçekten çiçeğe dolaşır, çiçeğin içine efendim burnunu, hortumunu sokar, dibindeki balını çiçeğin çeker alır. Bize küçükken ballı baba diye bir böyle arsalarda şey olurdu. Eflatun pembesi çiçekler olurdu. Onları çekerdik dibini diye emdiğimiz zaman ağzımıza tat gelirdi. Çiçeğin dibinde tat var. Harlal da gelirdi aynı çiçeğe. Efendim tatlı şey yer arı. Tayyip. Yani tayyip ne demek? İyi, hoş, güzel demek. Tayyip güzel, efendim, şey, yer, yediği şey iyidir. Ee, bir de hocam, madem arının böyle güzel şey yediğini söyledin, bir de güzel şey yemeyen bir başka mahluk söylesene. Söyleyeyim, arıya benzeyen bir başka mahluk sinek. E sinek ne yapar? Leşe konar. Hadi onun yediğine bak, arının yediğine bak. Ekelet tayiben arı, hoş, güzel, temiz şey yer. Ve vadaat tayiben o yediğinden sonra da bal yapar. Ortaya çıkardığı, koyduğu şey nedir? Baldır. O da güzeldir. Güzel bir şey ortaya koyar. Müslüman böyledir işte. Sonra lemtüksir veyahut teksir de olabilir. Efendim Bu S'de e, sin ile yani peltekse ile olsa mana başka olur. Efendim lem teksir yani kırmaz. Neyi kırmaz? Bindiği dalı çiçeğin efendim, sapını kırmaz. Çiçek şöyle bir eğilir arı konduğu zaman içine. Şöyle bir sallanır o da memnun olur. Hatta arıları çiçek davet ediyor. Bilseniz manevi bakımdan efendim görseniz arıları çiçek davet ediyor. Yalvarıyor arılara ne olur gel diye. Çünkü arı geldiği zaman arıdan istifade ediyor çiçekte. Ona balını veriyor ücret olarak. Çiçek tozlarına arı alıyor öteki çiçeğe götürüyor. Böylece tozlaşma dediğimiz çiçeklerin üremesi, meyvelerin olması için gerekli bir olay, tohumlama, aşılama olayı meydana geliyor. O arıyı seviyor. Arı konar efendim çiçeğin dalına, sapı uzun bile olsa çiçek efendim şöyle bir sallanır ama kırılmaz. Arı kırmaz. Arı güzel yer, hoş malzeme yer, hoş malzeme çıkartır oraya. İmalatı bal, o da hoş. Kırmaz, yani bindiği dalı, çiçeğin sapını kırmaz, velem tüfsit bozmaz, yani fesada uğratmaz, efendim berbat etmez, kirletmez demek. İşte mümin böyledir, ne mutlu mümin olanlara, mümin altın gibidir, hiçbir hal, hiçbir olay, hiçbir efendim vukuat, hiçbir tesir onun altınlığını bozmaz. Som altın, pırıl pırıl, her yerde, her zaman. Mümin arı gibidir, efendim Güzel yer, ortaya güzel eser koyar. Kırmaz, bozmaz. Güzelleştirir. Bozulanı düzeltir. Efendim insanların bozduklarını, ifsat ettiklerini ıslah eder hatta. İslah ettiğini burada söylemiyor Peygamber Efendimiz ama başka hadis-i şeriflerinden ben e, hatırladığım için söylüyorum. Mümin islahçıdır, islah edicidir, islahçıdır Kafir, yıkıcıdır, kırıcıdır, öldürücüdür, olay çıkartıcıdır, anarşisttir. Mümin yapıcıdır, acıyıcıdır, affedicidir, merhamet edicidir. Ondan efendim ülkemiz esen kalıyor. Yoksa Müslümanın huyu kafirlerin huyu olsa karma olur ortalık. Mümin bal arısı gibidir. Mümin som altın gibidir. Allah bizi imandan İslamdan ayırmasın. Verdi verdiğini almasın efendim. Ya ilahi. ...sakla gıl imanımız... ...verelim imanıyla... ...ta canımız. Süleyman Çelebi... ...efendimiz rahmetullahi aleyhe... ...çok hayranım. Efendim, Miraç kandilinde de hep... ruh şad olsun diye dualar eyledik. Ne güzel söylemiş. Ya Rabbi... ...imanımızı koru. Ya ilahi ...sakla gıl imanımız... ...verelim imanıyla... ...ta canımız. eskiden emir sigasının... ...sonuna gıl... ...gil takısı gelirdi. Emir takısıydı bu. Sakla gıl, sakla demek... Ama emir olduğundan gıl takısı geliyor. Ya ilahi sakla gıl imanımız. Ya ilahi ey Mevlam e, imanımızı koru. Muhafaza et. De. Hani Allah saklasın diyoruz. Ay öyle bir şey olmasın. Allah saklasın yani korusun demek. Ya Rabbi imanımızı koru. Da zarara uğramasın da kafirler bizi aldatmasın, kafamızı çelmesin kalbimizi karartmasın, şeytan bizi imandan sonra küfre çektirtmesin ayağımızı kaydırtmasın da ya ilahi sakla imanımız verelim iman ile ta canımızı sakla da ya Rabbi canımızı mümin olarak verelim, mümini kamil olarak, mümin nasıl ölecek muhterem kardeşlerim gözünden perdeler kaldırılacak cennetteki makamlarını görecek köşklerini görecek hizmetlilerini görecek hürlerini gılmanını görecek Allah'ın lütfunun efendim kendisine mükafat olarak verileceğinden memnun mesrur efendim peygamber efendimizin bildirdiğine göre efendim Miraç nedir diye soruyorlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize merdiven gibi nurdan çok güzel bir şeydir mümin Vefatı anında onu görür, ona bakar gözleri böyle çünkü oradan o da mirac edecek o göklere. Müminin ruhu da oradan gidecek. Efendim çok güzel bir şey tabii. Onu görür, cenneti görür. Efendim can ata ata gider. Bir gül bahçesine girercesine şehitliğe gider. Efendim kelime-i şehadet getirerek ahirete mümin-i kamil olarak gider. Allah bizi imandan ayırmasın. Müminlik çok güzel. Herhangi bir hileyle, herhangi bir tuzakla, herhangi bir aldatmayla Allah bize aldananlardan ve imanını kaçıranlardan, elden cevherini çaldıranlardan etmesin. Dünyayı gezdiğin zaman en çok ne görüyorsun hocam diye bana soracak olursanız, dünyada müminlerin imanını çalmak için çok tuzakların olduğunu görüyorum. Ve bu hırsızların, iman hırsızlarının, çok zengin, çok kurnaz, çok teşkilatlı olduğunu görüyorum. Çok teşkilatlı. Efendim, ışıklar, reklamlar, tanıtmalar, aldatmalar, efendim, propagandalar, neler, neler, neler, hep müminin iman cevherini almak için şeytanın ordusu çalışıyor. Şeytan çalışıyor. Efendim, müminlikten efendim, koparsın kafirliğe ayağını kaydırsın, imanını çalsın diye müminin. Ya, ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Allah bizi mümini kamiller olarak yaşatsın, İslam'a güzel hizmetler yapmamızı nasip eylesin, mümini kamiller olarak ruh teslim etmemizi nasip etsin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım, cennetine girelim, cemalini görelim, rıdvanı ekberine erelim